Şunu unutmayınız ki iyilikleri tanıyıp kötülüklerden nefret ettiğiniz ve alimlerinizde bir engelle karşılaşmaksızın aranızda sizlere vaz-u bulunabildiği sürece hayır içindesiniz demektir. Ebu Derda, radiyallahu anha, şöyle buyuruyor, ben iyilik yapamıyorsam da başkalarını iyilik yapmaya teşvik ediyorum, bunun için de Allah Teala'dan sevap beklemekteyim.